Evet hocam bir özel eğitim kurumunda özel ilgilenilmesi gereken evlatlarımızla alakalı öğretmen olmuş hanım kardeşimiz. Devlet tabii bu kardeşlerimizin evlerine ulaşmaları için de bir servis tahsis etmiş. Herhangi bir güzergah değişikliği yaptırmadan cadde üzerinden inmek kaidesiyle ben de bu servisten yararlanıyorum. Fakat bizim için tahsis edilmiş bir şey değil. Acaba uygun mudur diye sizden cevap eklerlerim. Bu tür konularda örfe buracat edilir. Bunlar tamamıyla örfle çözülen problemlerdir. Eğer örfte öğrencilerin dışındaki insanların bu tür hizmetlerden yararlanmasına müsaade ediyorsa veya devletimiz veya yetkili kurumumuz bu tür hizmetlerden öğretmenimizin de veya bir başka şahsın da hı hı. güzergah değişikliğine gitmeden istifadesine imkan tanıyor, izin veriyor ise bu caizde. Bunda bir sıkıntı yoktur. Eğer böyle bir imkan yoksa, kurum böyle bir imkan tanımıyor, de böyle bir şey yoksa, o zaman kardeşimizin yapacağı tek bir işlem var. İlgili kuruma, müesseseye müracaat edecek, durumunu belirtecek. Ben hiçbir güzergah değişikliği yaptırmadan e, servise binip ona binecek çocukların da yerini işgal etmeden, yerini işgal etmeden birisi geldiği vakitte öğretmen bile olsa onun hakkı olduğu için ayağa kalkıp ayakta gitmek kaydı şartıyla buradan istifade edebilir miyim diye izin talep edecek İzin verildiği vakitte bundan istifade edebilir. Aksi takdirde devletten veyahut da kurumdan izin yok. ÖF'te de böyle bir şey yoksa istifadesi doğru olmaz. Peki hocam.